يا ايها الناس استقيموا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله فتقواته ولا تموتون الا وانتم مسلمون يا ايها الذين امنوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْدِلُ حَلَكَ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَأَسْتَغْلُ الْهَدِيثَ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدَى هَدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّرُّ الْأُمُورُ مُحْتَتَتَاتُهَا وَكُنَّا مُحْتَتَتِينَ بِدْعًا Geçen hafta biliyorsunuz Kurayza Uğulları'nın e, savaşından sonra gerçekleşen birkaç hadise vardı. Onları söyledik. Sa'd ibn-i Muaz radiyallahu anh'ın şeh şeh şehadeti şehit olması ve bir de Yahudilerden <gülüyor> Ebu Rafi e, Selam ibn-i Ebu'l-Hakik adındaki bir Yahudinin öldürülmesi suikastla öldürülmesi e, bunlardan bahsetmiştik. Dersimiz 51. konu ve 109. ders. 51. konu, 109. ders. Şimdi bundan, yani geçen haftaki bahsettiğimiz konulardan alacağımız, dersler çıkartacağımız e, ibretler neler onlara bakıyoruz. Birincisi, kabrin sıkması haktır. Kabir sıkması, bundan hiç kimse kurtulamayacak. Bunu nereden alıyoruz? Muaz radıyallahu anh, Sa'de ibn Muaz daha doğrusu, radıyallahu anh, vefat ettiğinde aleyhissalatü vesselam kabrinin başında böyle söylüyor. Bunu görmüştük. Şimdi, kabrin diyor ki birinci ders, yani bu geçen konulardan alınacak birinci ders, kabir sıkmasının hak olması, gerçek olması ve bundan kurtulan kimse yok. Bu sıkma olayı diyor, bahsedilen hadislerin, yani bu hususta zikredilen hadislerin tamamından anlaşıldığına göre melekler, sorgu, sual melekleri gelmeden önceki zaman kabir sıkması. Ne kadarlık bir müddet bunu bilmiyoruz. Evet Şimdi bu hususta Ahmet İbni Hanbel'de rivayet edilen hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ayşe Radiyallahu Anh'a'dan rivayet ediliyor. Diyor ki muhakkak ki kabir için bir sıkma, daraltma vardı. Eğer bundan kurtulacak olsaydı Sa'd ibn Muaz kurtulurdu. Kafirlerde olduğu gibi değil tabi ki. Veya münafıklarda olduğu gibi değil. Ebu Davud'da gelen bir hadiste kardeşlerim, Sünen Ebu Davud'da, sahibi bir hadiste geliyor. Aleyhissalatü Vesselam önünün defin işini bir gün defin işini bitirdikten sonra diyor ki istagfiru li akhīkum kardeşiniz için başlanma talep edin. lehul tathbīta ve onun için sebat isteyin. Yani sorguda sebat etmesini isteyin. Fe innahul āne fe innahul āne yus'al çünkü o diyor şu anda soru soruluyor. Yani o sorgudadır. Melekler tarafından soruluyor diyor. Evet. Aleyhisselatü Vesselam daha önceki derste de, sohbette de söylediğimiz üzere kabrin başında tesbih getiriyor. Sonra istiğfar ediyor. Bu neye karşılık? Bağırıp, çağırma, ondan sonra ağız yakma, yaka paça yırtma vesaire gibi sesi yükselterek her türlü taşkınlığa karşılık Aleyhisselatü Vesselam tesbih getiriyor. Ve istiğfar ediyor. Ki bu varif charmah cahiliye işlerinden bir iştir. Bununla ilgili birazdan bir detaylı şeylere gireceğiz inşallah. İşte peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sade bir Muaz'ın kabrinin başına geldiği zaman da böyle yapıyor. Tesbih getiriyor, tekbir getiriyor. Ve bu şekilde hareket ediyor. Ve insanlara da, insanlara da orada bulunulduğu zaman defin, işi bittikten sonra istiğfar edilmesini, yani dua edilmesini ne yapıyor? Emrediyor. Böyle yapın diyor. Onlara aynı zamanda tavsiyede bulunmuş oluyor. Ahmet İbni Hanbel'de rivayet edilen Ebu Musa radıyallahu anh, rivayet ettiği bir hadiste, evet, hadis e, Hasen derecesinde ölü diyor, dirilerin ağlaması sebebiyle azap görür. Ölü dirilerin ağlama sebebiyle azap görür. Ne zaman ama şöyle dedikleri zaman. Vay destekçi, vay destekçim, vay giydirenim, ondan sonra vay yardımcı olanın, vay sığındıranım. İlâhım bu gibi sözler yani onun adına yakılan ağıtlar bu tarzdaki ifadeler söylendiği zaman ölü diyor sarsılır böyle. O bir şöyle çekilir, sarsılır. Ve sen böyle misin? Yani sen dünyadayken böyle miydin? Sen bu şekilde misin? Yani ağıt yakanların dediği gibi misin? Denilir ona diyor. Subhanallah. Onun için işte aleyhissalatü vesselam ölü dirilerin ağlaması sebebiyle azap görür diyor. Sunan i̇bn Mace'de yine sahih olarak rivayet edilen bir hadiste Aleyhissalatü vesselam kabirah aleminden bahsederken kabre konulan, defnedilen kimseden bahsederken diyor ki salih bir kimse kabrinde oturtulur. Hiç böyle korku duymaksızın endişe duymaksızın kabrinde oturtulur. Sonra ona sen ne işteydin? Yani hangi din üzereydin? Diye soru sordu. O der ki ben İslam üzereydim yani Allah'ın din İslam üzere der peki falanca şu adam hakkında nedir bildiğin ne biliyorsun bu adam kimdir diye sorulduğu zaman yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kastedilir o da der ki bize Allah katından beyinatlar yani apaçık deliller getirdi biz de onu tasdik ettik der bu salih kimse ona denilir ki Allah'ı gördün mü Allah o der ki o salih kul bir kimsenin Allah'ı görmesi mümkün değildir der böyle cevap verir bu hadisin bir başka rivayetinde Ahmet İbni Hanbel'de gelen rivayette ki meşhur olan o üç şey sorulur dinin nedir Muhammed hakkında Rabbin kimdir, dinin nedir, Muhammed hakkında ne biliyorsun? Bu şekilde soru sorulacak. Burada da Allah Azze ve Celle'yi gördün mü diye geliyor rivayet. O da ben nasıl göreyim? Yani hiç kimse için, daha doğrusu hiç kimsenin onu görmesi mümkün değildir. Yani dünyada görmesi mümkün değil. Ama ahirette müminler görecekler inşallah. Sonra ona bir aralık, yani pencere gibi bir yer açılır o da e, ateşe bakar. Yani cehenneme bir pencere açılıyor. Oraya bakar ki ateş birbirini böyle birbirini kızıştırıyor. Sonra ona denilir ki, bak Allah seni bu yerden, bu ateşten korudu deniliyor. Sonra ona cennetten bir yer açılır. Cennetten bir pencere açılır. Ona oranın parlaklığına oranın güzelliğine, içerisindeki şeylere bak denilir. O da bakıyor. Ve ona denilir ki, melekler tarafından işte bu senin yerin. Yani salih kuldu ya, cennetteki senin yerin burası. Sen yakin, yani kesin bir iman üzereydin, kesin bir imanla öldün ve inşallah bu kesin bir imanla dirileceksin. Diye. Rabbim hepsini, hepimize nasip etsin. Yakin üzere ölmeyin. Sübhanallah. Hani deriz de cennet pencerelerinde, cennet bahçelerinden bir bahçe olsun diye. işte o kişiye cennete bakan bir pencere açılacak. Cennete tam giremese bile o nimetleri görecek. Salih bir kimse. Hadisin devamında, buraya almamış ama hadisin devamında şaki olan, bedbaht olan, kafir olan bir kuldan bahsediyor. O kimseye de aynı sorular sorulur. Mesela Bu adam hakkında ne biliyorsun denilince yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanlar bir, şey, bir şeyler söylüyordu ben de onu söylüyorum der. Yani sorulara cevap vermez. Yani imtihani kaybeder orada Subhanallah. Ve ona cennet gösterilir. Cennetten bir pencere açılır. Aynen salih kule açıldığı gibi. Bak burası senin yerindi. Ama Allah bunun, bu yeri ateşle değiştirdi der denilir ve ona cehennemden ateşten bir pencere açılır işte burası senin yerin denilir subhanallah o da bakar ki ateş birbirini kızıştırıyor sonra da ona denilir ki sen şüphe üzere öldün şüphe üzere ondan sonra yaşadın şüphe üzere öldün ve şüphe üzere dirileceksin denilir Allahu Akbar Rabbim şüpheden, şekten küfürden, nifaktan bizi korusun. Yakın, sağlam bir iman üzere gitmeyi nasip etsin. Evet. Bu rivayet İbn-i Macen'e geliyor. Bir başka rivayette çok daha bu hadisin uzun detaylı böyle e, şeyleri var, rivayetleri var. Oralarda münafık ve kafir kimseden bahsediliyor. Münafık ve kafir kimseye sorgu sual melekleri sorduğu zaman Rabbin kimdir? Bu adam hakkında, Muhammed hakkında ne biliyorsun? Denilince, dinin nedir denilince, nasıl cevap veriyor biliyor musunuz? Haa! Haa! Haa! Bu şekilde, inliyor. Herkes bir şey söylüyordu, ben de bunu söylüyordum diyecek. Ben bilmiyorum diyecek. Ha diye bir acı ve kıvranma içerisinde olacak yani. Subhanallah. allah Teala o duruma düşürmesin. Amin. Said kimselerle cevabı yani cevabı tam veren Allah Azze ve Celle'ye hakiki kul olan kimselerden eylesin kardeşler. Amin. Şimdi bu hususta biraz detaylı bir şeyler daha söylemek istiyorum. Şimdi önünün arkasında az önce söyledik ya dirilerin ağlamasıyla öyle azap görür hadisesi bu mesele nedir önce buna birkaç hadisle şöyle bakacak olursak genişletecek olursak aleyhisselatü vesselam diyor ki bir hadiste ümmetimin arasında dört husus vardır ki bunlar cahiliye işlerinden cahiliye kalıntılarından nedir onlar şan ve şerefle övünmek neseplere soylara sövmek yani dil uzatmak Yıldızlardan yağmur talep etmek, onlar sebebiyle yağmur yağdırıldığına inanmak ve ölüye ağıt yakmak. Bunlar cahili işlerdir. Evet, Müslüm'de geliyor bu adet. Peki, insanlar arasında iki husus vardır ki bunlar insanlarda bulunduğu zaman küfürdür. Ama buradaki küfürle kastedilen küfr-u dine küfür. Yani ameli bin küfür. Ameli bir inkar manasına gelir neseplere dil uzatmak birincisi, ikincisi de soylara dil uzatmak, ikincisi de ölüye ağıt yapma, yakmak. 3 Resulullah Aleyhisselatu vesselam oğlu İbrahim Mariye'den doğuma, Kıpti Mariye'den doğma, İbrahim vefat ettiği zaman Usame bin Zeyd biliyorsunuz Ali Aleyhisselam'ın e, koruması altındaydı. Eee Zeyd zaten aleyhissalatü vesselamın azatlı kölesi onun koruması altında onunla birlikte onun evinde Usame radıyallahu anh işte peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın oğlu İbrahim vefat ettiği zaman feryat ediyor. Yani üzüntüden feryat edince aleyhissalatü vesselam ne diyor biliyor musunuz? Bu benden değildir diyor. bak Çok seviyor. Usame'yi o kadar seviyor ki biliyorsunuz Vefat ederken onu komutan tayin, tayin ediyor. Babasını da se çok seviyor. Oğlunu da, Usame'yi de çok seviyor. Çok değerli onun yanında. Hatta bir gün düşüyor Usame radıyallahu anh ve arza. Onun yarasını temizliyor. Onun yarasını temizliyor. Yani bu kadar ilgilenir, değer verilmiş ona. Diyor ki bu benden, de, Usame feryat ettiği zaman bu benden de değildir. Bu iş benden değildir. Feryat eden bir kimsenin hiçbir hakkı yoktur. Diyor. Kalp üzülür, göz yaşarır, fakat Rabbi gazaplandıracak. Yani Allahu u Teala'yı kızdıracak bir şey yapılmaz diyor. En yakını, en sevdiğine ne yapıyor? Bu şekilde irşad ediyor, yönlendiriyor. Allah'ı kızdıracak bir şey olduğu zaman hemen onu orada gideriyor işte. Evet Bir başka rivayette yüksek sesle bağıran kimsenin bu feryadında bir payı yoktur şeklinde geliyor. Yani bu şekilde bağırmanın, çağırmanın doğru olmadığı anlatılıyor. Ümmü Atiye'den gelen bir rivayet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor bizlerden yani kadınlardan ağıt yakmamak üzere beyat aldı diyor. Bu beyata 4-5 kadın falan sadık kalıyor. Tabi onun e, kendi bu sahabenin e, kendisinin söylediği kadarıyla. Başka bilmedikleri, bilmediği kadınlardan sadık kalanlar da olabilir. Allahu u Alem. O bildiğini söylüyor. Yani beyat eden kadınlardan çok az bir kısmı Sadık kalmış. Ölüyü ağıt yapmamak üzere. O zaman bu şuna işaret ediyor. En çok bu işi kadınlar yapıyor. Ki bu vakiyadır. Hepimiz şahit oluyoruz. Peki ne yapmak gerekiyor? Ben zaman zaman söylüyorum bu kadınlara, eşlerimize, annelerimize, kızlarımıza bunu söylemek lazım. Ani bir ölümde trafik kazası oluyor. Ondan sonra kalp krizi oluyor. Bu Düşme, boğulma, yanma vesaire gibi ani ölümlerde özellikle insanlar hemen refleks gösteriyorlar. Kadınlar dövünmeye, yırtılmaya başlıyor ve isyan içerisine giriyor. Bu küfürdür kardeşler Bunu söylemek lazım. Ama bunun karşısında gözyaşı dökülür. Aleyhisselatü Vesselam dökmüştür. İbrahim öldüğü zaman bir hadiste yani oğlu İbrahim öldüğü zaman gözyaşını dökünce sahabeler diyorlar ki, hanı ağlamak yoktu. Ey Allah'ın Resulü deyince, Aleyhisselatü Vesselam ben size diyor bunu yasaklamadım. Bağırarak, çağırarak, dövünerek ağlamayı yasakladım. Göz yaşarır, kalp üzülür ve göz yaşarır diyor. Bu serbest. Ama bağırmak, çağırmak, yırtınmak sesi yükseltmek asla caiz değil. Bir başka rivayette Enes bin Malik'ten geliyor. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh arkadan bıçaklanıyor biliyorsunuz. mescitteyken hançerle. Mecusu Ebu Lübabe tarafından. Mugure bin Şube radıyallahu anh'ın kölesi. Bir sahabenin kölesi. Ömer radıyallahu anh yani şükrediyor. Beni bir Müslüman hançerlemedi diye. Mecusu. Şimdi o mecusu adam kabri İran'da ve türbe halinde İran'da bu şialar, rafizliler orayı tazim ediyorlar. Orayı adeta böyle e, tapınak hale getirmiş durumdalar. Ömer'i öldürdü diye Subhanallah. Evet. Ömer radıyallahu anh arkadan hanşerlenince kızı Hafsa radıyallahu anh'a Aleyhissalatü Vesselam'ın işi biliyorsunuz. Onun için ağlıyor. Ömer diyor ki ey Hafsa sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine ağlanılan kimseye azab edilir derken duymadın mı? Diyor. Suhaib de bu da Ömer radıyallahu anh'ın kardeşi vay kardeşim vay arkadaşım diyerek ağlayınca Ömer radıyallahu anh ey Suhaib Kendisi için ağlanılan kimseye azap edildiğini bilmiyor musun sen? Yaralı, hançerli, kan akıyor, acı çekiyor. Onları onları doğruya yönlendiriyor. Allah'ı kızdıracak bir şey yapmamaları için gayret ediyor. Yine hatırladığım kadarıyla bu haldeyken yani bu şekilde yaralıyken bir gencin de elbisesini izarını yukarı çekmesini söylüyor. Kendisinin yanına gelen bir gencin. Onların hayatı böyleydi. Hep Allah'a adamışlardı yani. Evet. Bir başka rivayette şüphesiz ölen kimseye yakınları kendisi için ağladıklarından ötürü azap edilir. Eee bu Buhari'm üstünde diğer hadis kitaplarından da geliyor. Kendisi için feryat edip ağlanan kimse kıyamet günü de kendisine feryat edildiğinden ötürü azap edilir. Kıyamet bak, Subhanallah. Hadis Buhari'de, Müslüm'de ve diğer hadis hitaplarında geliyor. Şimdi bu hadisleri e, Muhammed Nasrut'un Albani Rahimahullah e, Kitab-ül Cenayiz adlı kitabında toplamış. Şu anda ben oradan nakil yapıyorum. Onun sözlerinden. E, hulasa yani özetle diyor ki öldükten sonra ölünün yakınlarının, dirilerin ağlamaz sebebiyle azap edilmesi hususunda 8 tane alimler görüşe gitmişlerdir ama bunlardan en muteber olanı, kayda değer olanı iki görüştür diyor ve bunları zikrediyor. Burada Naslar'da söylediği kadarıyla hadislerde diriler sebebiyle ölüye ağlamaz sebebiyle azap edilir diyor ama buradaki ağlama mutlak manadaki her türlü ağlama değil hadislerin tamamından anlaşılan bağırarak, çağırarak, yırtınarak isyan ederek ağlamadan bahsediliyor ağıt yakarak, türkü çağırarak ağlamak sebebiyle ölüye azap edilir bu kastediyor birincisi bir de ayet de bazı sahabelerin itirazı vardır buna Yani ölüye azap edilmez diye. Vela tezra vaziratun vizra uhru ayet-i kerimesinin delil getirerek hiçbir günahkar bir başkasının günahına yüklenmez diye. Bu ayet-i kerimeye, bu hadislerle baktığımız zaman alimler diyor iki şekilde cevap vermişler. Sekiz şekilde cevap veriyor da ikisi itibar ediliyor. Diyor. Birincisi, cumhurun kabul ettiği görüşe göre eğer bir kimse kendisine öldükten sonra ağıt yakılmamasını vasiyet ettiyse, ki insanlar arasında bu ağıt yakma olayı yaygın olup da vasiyet ettiyse bana sakın ağıt yakmayın diye, o kimseye azap edilmez. Ağıt yakılsa bile. Çünkü o sorumluluğu düşürmüştür. Yani ona bağırarak, çağırarak ağıt yakılsa bile. Ama vasiyet etmediyse, e, bu sorumludur. Bundan dolayı azap görür. Abdullah İbn Mübarek diyor ki eğer hayattayken bu işi yapmamalarını söylememekle birli söylemekle birlikte onlar vefatından sonra bunu kısmen de olsa yapacak olursa bundan dolayı ona hiçbir sorumluluk olmaz diyor. Demek ki ölmeden önce bunu vasiyete yazmak lazım. Benim arkamdan bağırarak çağırarak bundan sonra ağlamayın. Feryadı fikan etmeyin. Diye. Hem sözlü olarak söylemek lazım, hem de yazılı olarak yazmakta fayda var. Çünkü bizim buralarda hep feryadı fikan yapmıyor. Yani hele bir de genç ölüm varsa hani derler ya, genç ölüm diye. O zaman tamam, insanları, kadınları tutamıyoruz. E biz bilen, yani bu işi bu konuyu bilen vakıf olanlar olarak ne yapmamız gerekiyor? Sorumluluğu atmamız gerekiyor. Yani Cumhur'un gittiği görüş, azap edileceğine dair ama bu hususta kişi vasiyet ettiyse yani yakınlarına kazda bulunmuşsa ağlamayın diye. Ağlasalar da diyor. Ağıt yaksalarda o sorumlu olmaz. Diğer görüşe göre azap edenin lafzıyla kastedilen acı duyar, sıkıntı çeker. Yani ağlayanların ağlamasına, feryat etmesinden dolayı acı çeker, sıkıntı çeker manasıyla tevil etmişlerdir. Bu tevili de e, Muhammed bin Cerir Ettaveri, İbni Kayyem, İbni Teymiye gibi e, büyük alimler bu görüşe gidiyor. Ancak Muhammed Nasrutun Albani diyor ki ben de daha önce bu görüşteydim. Acı çeker manasında ama diyor bütün hadisler özellikle kıyamette de az önce okudum ya kıyamet günü de azap edilen hadisinden dolayı diyor. Cumhurun görüşü doğrudur burada diyor. Yani ona azap edilir ama bu azabın acıya tevil edilmesi doğru değildir. Bilmediğimiz şekilde ona azap edilir. Ama ne olursa, bir, feryadı füganla ağıt yakılırsa, gözyaşı dökmekten dolayı azap olunmaz. 2 İki, ikincisi, adam bu hususta bildiği halde yakınlarını uyarmamışsa, ondan sonra, insanlara bir vasiyette bulunmamışsa, bu insan sorumludur. Ve dolayısıyla, azap edilme ihtimali söz konusu. Allahu a'lem. Bununla ilgili bir rivayet daha söyleyelim. Numan bin Beşir radıyallahu anh'tan geliyor. Abdullah bin Ravaha Mu'tede radıyallahu anh şehit düşenlerden bir tanesi. Bir gün bayılıyor. Kız kardeşi ağlayarak "Ey benim dağ gibi kardeşim, ey şöyle, ey böyle" diyor. Onu met ediyor övüyor. Böyle ağıt yakmaya başlayınca kendisine sen bir şey söyledikçe mutlaka bana da böyle misin denildi diyor. Abdullah bin Ravaha Hani ayık, ayıkınca öldüğünü zannediyor da e, kız kardeşi Şafi, ağıt yakıyor ya baygınken ona de, deniliyor ki aynen ölen bir kimseye denildiği gibi sen böyle misin? Sen öyle misin? Dediği gibi misin? diye soruldu bana diyor. Subhanallah. Sakın böyle yapma. Ayıldıktan sonra anlatıyor ona. Böyle böyle denildi bana. Sakın böyle yapma diyor. Yasaklıyor. Yani e, Hülen Saadeli kardeşlerim bu rivayette Buhari ve Beyhaki'de rivayet edilmiş. Bağırarak, çığırarak ağlamak asla caiz değil. Ama gözden şey dökülür ve kalp hüzünlenir. Böyle bir şey olduğu zaman kendimize Allah'a zikredeceğiz. Hasbunallahi ve ni'mel vekil. Allah bize yeter o güne ne güzel bir vekildir diye tesbih edecek Allah'ı zikredeceğiz haram işten Allah'ı gazaplandıracak şeyden sakınacağız ve sakındıracağız kadınlarıyla elimizden geldiği kadar evet ikincisi elde edeceğimiz derslerden ikincisi değerli kardeşlerim muaz bin Muaz anhum, fazileti ve onun mertebesi geçen hafta da konuşmuştuk ama burada da netice itibariyle e, bir hadis alalım. Diyor ki İmam Buhari rivayetinde Cabir bin radıyallahu anh'dan geliyor hadis. Rahman'ın arşı Sade bin Muaz'ın ölümü sebebiyle sallandı, titredi. Evet Şimdi bu hususta Hafız ibn Hacer Fethul bari adlı kitabında şöyle diyor. Rahman'ın arşının titremesi, sarılma, sarsılmasıyla kast edilen, yani onun ruhunun gelişinden dolayı seviniyor, mutluluk hissediyor. Yani daha önce de söyledik ya, arş mahluktur, bunun böyle olması normal. Evet. Ee, böyle sevindirecek bir olayın gelmesi neticesinde e, sarsılmak, ondan sonra sallanmak, titremek normal bir şeydir. Diyor. Yani böyle bir şey söylenebilir Tıpkı diyor yeryüzü e, nebatını çıkardığı zaman böyle sallanır, sarsılır, titrer, yeşerdiği zaman buna benzetilmiş. Bir diğer görüşe göre de arşın titremesi kardeşlerim arşın taşıyıcıları var Allah Azze ve Celle ayet-i vel meleke ala <gülüyor> arca'iha vel meleke ala arca'iha yevme idin ve yahmin arşı rabbike yevme idin Rabbinin arşını sekiz tane melek taşır diyor 8 melek arşı taşıyan sekiz melek var kastedilen diyor burada yani o meleklerin sarsıntısı veya titremesi veya sallanması bu kastedilebilir deniliyor Cibril hadisinde bunu teyit eder diyor Hani Cibril aleyhisselam başında bir istabraktan kalın bir böyle e, ipekten e, kumaş işte sarık olduğu halde geliyor Aleyhissalatü Vesselam'a diyor ki semanın kapılarının açıldığı ve ehlinin sevindiği, sema ehlinin, meleklerin sururlandığı sevinçlendiği bu adam kimdir deyince Aleyhissalatü Vesselam hemen ne yapıyor? Kalkıyor ve Muaz'a gidiyor. Sa'd bin Muaz'ın yanına gidiyor. Demek ki onun vefatı gerçekleşmiş. İşte bu hadisten dolayı o arşı taşıyan 8 meleğin böyle bir sarsını geçirmesidir diyor. Evet. Ve bir başka görüşte de Allah azze ve celle evliyaalarından yani dostlarından. Allah'ın evliyaları kim? Vallahu veliyul mu'minin. Allah müminlerin velisidir. Bir, Allahu veliyul muttakin. Allah veliyul muttakin, muttakilerin dostudur, velisidir. Allah'ın velileri mümin, iman eden ve muttaki olan kimselerdir dedi in Allah la havfun alehim ve la hum yahsanun dikkat edin ki Allah'ın velilerine evliyalarına korku yoktur onlar üzülmeyeceklerdir kim onlar ayet-i kerime devam ediyor onlar iman edenler ve takva sahibi olanlar böyle olan bütün müminler Allah'ın elisidir işte Allah'ın velilerinin ölümü sebebiyle meleklerin onun faziletini o ölen kişinin o kişilerin faziletini hissetmesi için e, Allah Azze ve Celle'nin verdiği bir alamettir. Yani arşın titremesi e, bir alamet işarettir di, denilmiş. Evet birkaç tane daha şey var. Ama burada kitabın müellifi yazarı diyor ki bana göre diyor tercih edilen hakikat üzere titremedi. Yani hiç tevile görek yok. Yani sahih hadislerden sahih hadislere böyle özenle dikkatle bakıldığı zaman onlara tutunulması, yapışılması ve tevil kapısının açılmaması gerekiyor diyor. Uygun olan diyor. E, çünkü bu tevile de bir ihtiyaç yoksa buna gerek yoktu diyor. Biz diyor aleyhissalatü vesselam'dan gelen şeyleri tasdik eder, onu kabul ederek e, muhakkak ki Sa'd bin Muaz'ın vefatına ölümüne arşın titrediğine kanaat ederiz diyor titremiştir. Bu da neden dolayı? Geçen haftada söyledim. Allah Azze ve Celle'nin e, onun gelişiyle sevinmesinden dolayı Rahman'ın ahşi titremiştir. Şimdi burada evet alimler bazı görüşlere gitmişler ama müellifin söylediği gibi net bir delil olmadığı sürece olduğu gibi kabul etmek, hiç tevhile tevil kapısını açmamak gerekir. Bazı yerlerde tevil kapısını insanlar açıyorlar. Olmadık şeylere çekiyorlar, bu son derece yanlış. Öncelikle naslara teslim olmak gerekiyor. Yani Rahman'ın arşi titremiş. Bu bize rivayet edildi mi? Hadis olarak geldi mi? İman ettik ve tasdik ettik. İman ettik ve tasdik ettik. İman ettik ve tasdik ettik. İman ettik ve tasdik ettik. İman ettik ve tasdik ettik. ve tasdik ettik. Nuh suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki müminlerin sözü bak bize bir irşad da bulunuyor müminlerin sözü aralarında hükmetmesi için Allah'ı ve Resulü'ne çağrıldıkları zaman aralarında hükmetmesi için onların sö sözü ancak şöyle demel var ey yakulu semihne vatan işittik itaat işittik yani bunu kabul ettik böylece bu sahih bir hadis bunun sahihli üzerine e, alimler kanaat etmiş de ve sahih kitaplarda da geçiyor bitti Rahmanın harçı Artık nasıl nicesi şunu bunu yok. Evet. Ama tabi e, tevil edenler e, kayda değer alimlerdir. Ayrı bir mesele. E, Allah onlardan razı olsun. <gülüyor> bu gibi konularda önce teslim olmak gerekiyor. Sonra muteber bir e, muteber bir tevil varsa onu alırsın. O ayrı bir mesele. Ama yoksa hiç dalmamak gerekiyor. İşin özü bu. Sonuncusu değerli kardeşlerim, son alacağımız ders, burası da çok önemli, İslam devletinde kılıcın hareketi, yani bir insanın ölümüne hükmetmek, adam öldürmek, Müslüman bir hakimin kararıyla. Evet. Bu, İslam şeriatındaki usullerden bir usuldur. İslam'daki şer şerri, siyasetin Usullerinden bir usuller. Yani bir kimse kendi iştihadına göre, kendi özel iştihadına göre bir kimsenin ölümüne hükmedemez. Onu öldüremez, böyle bir şey olamaz. İsterse bu müştehit kimse, yani iştihad eden kimse çok büyük bir şeyh, hoca. isterse faziletli bir alim. İsterse bir seferde yolculuk esnasında bir grubun başındaki emir, yani komutan, lider olsun, kim olursa olsun. Evet Bir kimsenin ölümüne hükmedemez. Bilakis bütün bu şeyler Müslüman halife olan kimseye yahut da bir devletin başındaki Müslüman hakim olan kimseye tevdi edilir, ona havale edilir. Eğer böyle olmazsa bir şeyh, bir hoca, bir cemaat, bir grup, bir hizip kendi iştihadına göre adam öldürmeye, had cezalarını vermeye kalkarsa ortalık birbirine girer. Çok büyük bir fitne meydana gelir. Herç meydana gelir. Ne demek? Çokça öldürmek. Şiddetli ölümler meydana gelir. Ve kan dökme meydana gelir. Evet Allah'ın hudutlarının hudutlarının çiğnenmemesi ve had cezalarının uygulanması gerekiyor ama bu ne zaman İslam'ın gücü olduğunda yani devlet haline geldiğinde tıpkı aleyhissalatü vesselam'ın döneminde olduğu gibi ve ondan sonraki dönemlerde şeriata göre yönetilen e, yönetimlerde olduğu gibi. Yoksa kendi başına bir insan öldürmeye kalkamaz. Hac cezalarını vermeye kalkamaz. Aynı şekilde hilafet devleti olmadığı zaman yahut Müslüman bir hakim şerri şerife göre Müslüman bir idareci yönetmiyorsa, yoksa Müslüman bir idareci yoksa veya bunun içerisine Müslüman ama yönetemiyor bir takım sebeplerden dolayı günümüzde olduğu gibi birçok sebebi var bunun halkın buna hazır olmaması, ondan sonra kurumların, kanunların vesaire birçok şeyin buna hazır olmaması dan dolayı buna göre yani İslam'a göre, şerif şerefe göre hüküm veremiyor ise had cezaları herhangi bir kimse tarafından iştihaden uygulanamam. Hırsızlığın cezası mesela, zinanın cezası, bekanlara yüz e, değnek vurmak evlileri öldürmek gibi yahut bundan başka cezalar verilemez. Buna kimsenin yetkisi yoktu. Eğer e, yani az önce söylediğim gibi bir halife söz konusu değil yahut da onun yerini tutan Müslüman bir hakim tamamen şerife göre hükmeden bir durum söz konusu değilse kendi başına göre ne bir cemaat ne bir grup böyle bir Hükümler hüküm veremez. Biz ne yapıyoruz şu anda? Bu hükümler Allah'ın hükümleridir. Biz bunlara iman ediyoruz. Bu olması gereken. Ama bunu yapmak bize düşmez. Kime düşüyor? Devletin işi. Evet. Aynı şekilde değerli kardeşlerim casusluğu yahut inkarın mürted olması veya şirki şüpheli olan kimselerin de öldürülmesi caiz değildir bu İslam devletinde de böyle yani bakıyoruz bugün işte Suriye'de Irak'ta olanlara adamlar kendilerini o Daesh devlet ilan ettiler geleni gideni kesiyorlar bırak şüpheli olmayı yani e, Müslüman ondan sonra her yönüyle belli İslam'a müntesip olduğu Müslüman olduğu bırak şüpheli yani sırf kendi görüşlerinden değil diye kesiyor. Şimdi onların karşısında da Haşdi eee diye bir grup çıkmış. Onlar da Şiilerin, Rafizilerin dâîsi diye geçiyor. Onlar da onlardan beter. Subhanallah. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bunlar hep dalalet fırkalarıdır. Bunları size zaman zaman söylüyorum zaten. Evet. Yani şüpeden dolayı da bir adam öldürmek doğru değildir. Öldüremezsin ya. Yani. Kesin net beyin olacak. Buna çok güzel delili getiriyor. Geçtiğimiz konularda anlattık zaten. Kaabit bin Eşref'in öldürüşü, her türlü ihaneti yapıyor. Ali Senaat ve Sıram'ın da nesi var? Bir gücü var, kuvveti var, ordusu var. Artık belli bir seneye gelmiş devlet olmuş. Emir veriyor, öldürülmesi için öldürüyor. Herkese Kur'an da onlar Yahudileri Kur'an'da Yahudilerinden sonra Sa'd bin Muaz'ın işte şehadetinden sonra veya o dönemde diyelim aleyhissalatü vesselam e, Hazreç kabilesi de Selam ebni Ebu'l-Hakik diğer bir künyesi Ebu rafi bu da aleyhissalatü vesselama ihanet ettiği için Hendek Harbi'nde bütün grupları kafir grupları topladığı için o hizip ahsap diyoruz. Ahsap suresi hizipler gruplar demektir. O grupları Peygamberimiz Hazreti Muhammed ve Müslümanların aleyhine toplayıp kışkırttığı için onun da öldürülmesine izin veriyor. Kazr kabilesinden Abdullah İbn Atik gidiyor onu kalenin içerisinde öldürüyor, işini bitiriyor. Burada da yine Nebimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ne devlet başkanı 2 bir devleti Yöneticisi, devlet başkanı, zaten e, peygamber, bir, bir de en önemlisi güç ve otorite söz konusu. Böyle bir emir veriyor. Artı, artı bu adamlar, bu öldürülen adamlarda hiç şüpheşek yok. Küfürleri, dalaletleri, Allah'ın ve Resulü'nün düşmanları oldukları çok açık. Diyor ki, kendisi bizatihi, bu Kâb-ı ile ilgili, kim Kâb'e karşı bize yardım edecek? Kim Kâb'ı öldürecek? Kâb-ı Neşref'i. Muhakkak-ı Allah'a ve Resulüne eziyet etti diyor. Sübhanallah. Evet. Hülasa kardeşlerim, bu işler öyle basit işler değil. Devletin yapabileceği işleri ne cemaat, ne grup, ne şahıs yapamaz. Bu caiz değildir İslam'da. Böyle bir şey yok. Biz bundan sorumlu değiliz. La yukellifullaha nefsir illa usaha. Allah kimseye gücünün yetmediği yüklemez diyor. Hiçbir nefse gücünün yetmediği şey yüklemez. Biz şu anda ferd olarak İslam'ı öğrenmek, yaşamak, anlatmak, çoluğa çocuğa sahip olmak, onları terbiye etmekle mükellefiz. Anlatabildim mi? Bunun dışında, bunun dışında devletin yapacağı işler ayrı. Evet. Allah Azze ve Celle değerli kardeşlerim, bu hükümleri hakkıyla benimseyip, gerçekten Allah'a kul olabilen ve o kabir azabından kurtulan ve kendisine cennet kapılarından bir kapının, pencerelerinden bir kapı, pencerenin açıldığı salih kullardan eylesin. Sema'nın kapılarının bir bir kendisine açıldığı salih kimselerden eylesin bizi. Amin. Ve bizi şakı kimselerden olmaktan da korusun. Hâdâ vallâhu âlemine sallallâhu alâ nebiyyina Muhammed subhanık allâhu mevbe hamdik <Sessizlik> اشهد ان لا اله الا الله واستغفركم واتوب